Uhud Savaşı Güneş yükselmiş ve Kureyşliler saflarını düzene sokmuşlardı. Her iki tarafta yüzer atlı vardı. Sağ taraftakine Velid'in oğlu Halid, sol taraftakine Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e kumanda ediyordu. Ortadan Ebu Sufyan ilerleme emrini verdi. Onun önünde Abdü Dardan Talha, Kureyş sancağını taşıyordu. Talha'nın iki kardeşi ve dört oğlu gerektiğinde sancağı almak için onun yakınında yer alıyorlardı. Talha ve kardeşleri kabileleri için o gün zafer kazanmaya kararlıydılar. Belirde onlardan iki kişi şerefsizce kendilerinin esir alınmasına izin vermişlerdi. Ebu Sufyan Uhud'a giderken bunu Talha ve kardeşlerine hatırlatmayı ihmal etmemişti. Mus'ab radiyallahu an, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde sancağı taşıdığı yerden kendi kabilesinin adamlarının da Kureyş sancağını taşıdıklarını gördü. İki düşman ordusu seslerini duyacak kadar birbirlerine yaklaştıklarında Ebu Sufyan ordunun hafifçe önüne çıktı. Ey Evsliler ve Hazreçliler alanı boşaltın ve kuzenimi bana bırakın o zaman biz de size dokunmayız. ''Çünkü biz size savaşı ilan etmedik.'' dedi. Fakat Ensar ona yüksek sesle, hakaret ederek cevap verdi. Daha sonra Mekke saflarından bir adam öne atıldı. Hanzala radıyallahu anh, öne çıkanın babası olduğunu görünce çok şaşırdı. Adam, ''Ey Evsliler, ben Ebu Amir'im.'' dedi. Ebu Amir, bir zamanlar çok güçlü olan nüfuzunun bir anda yok olduğuna inanamıyordu. Bu nedenle Kureyşlilere kabilesine kendisini tanıtır tanıtmaz bütün adamlarının kendi safına geçecekleri konusunda söz vermişti. Ensar ise onu taşlayarak karşıladı. Mekke ordusu tekrar ilerleme düzenine girdi. Hint tarafından yönetilen kadınlar da deflere, zillere vurarak ve şarkı söyleyerek ilerliyorlardı. ''Ey Abdüddar sülalesi ileri!'' Ey gerideki safların bekçileri ileri, her kılıç darbesiyle ölüm saç. Kadınlar düşmana yeteri kadar yaklaştıklarını anlayınca davullarını döverek savaş zamanının geldiğini ilan ediyorlardı. Erkekler kadınların önüne geçti. Daha sonra Hint, önceki bir savaşta başka bir Hint tarafından okunan şarkıyı söylemeye başladı. İlerleyin, o zaman sizinle övünürüz ve yumuşak halılar sereriz. ''Fakat eğer geri dönüp kaçarsanız sizi terk ederiz. Sizi terk ederiz ve sevmeyiz.'' İki ordu yeteri kadar birbirine yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okçuları Halid'in süvarilerini ok yağmuruna tutmaya başladı. Kişneyen atların sesleri kadınların davul seslerini bastırdı. Mekke ordusunun orta kısmından talha ileri doğru çıktı ve tek tek çatışma önerdi. Ona karşı... Ali radıyallahu anh çıktı. Biraz çatıştıktan sonra Ali onu yere düşürdü ve mihferinin üstünden kafatasını parçalayan bir darbeyle öldürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir anda öldürülecek bölük başkanının rüyasında kendisine gösterilen koçun Talha olduğunu anladı ve yüksek sesle Allahu ekber dedi. Bu ses tüm orduda yankılandı. Fakat Rüyada gördüğü koç sadece bir tek kurbanı sembolize etmiyordu. Çünkü Talha'nın kardeşi sancağı almış ve Hamza tarafından öldürülmüştü. Daha sonra Zühreli saat Talha'nın diğer kardeşini boynuna ok saplayarak öldürdü. Talha'nın dört oğlu da birbiri arkasına Ali radıyallahu anh, Zübeyir ve Evisli Asım ibni Sabit radıyallahu anhüma tarafından öldürüldüler. İkisini ölmek üzereyken ordunun gerisine anneleri sülafenin yanına taşıdılar. Ona oğullarına bu öldürücü darbeleri kimin vurduğunu söylediklerinde bir gün Asım'ın kafatasından şarap içmeye and içti. Hiçbir Müslüman kadının ordu ile birlikte gelmesine izin verilmemişti. Fakat hazreçli bir kadın olan Nuseybe radıyallahu anha asıl yerinin ordunun yanı olduğunu hissetti. Kocası Gaziye ve iki oğlu ordudaydı fakat gitmek istemesinin sebebi bu değildi. Diğer kadınların da orduda çocukları ve kocaları vardı ve onlar evde kalmaya razı olmuşlardı. Nuseybe, ikinci akabede peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmek için Medine'den gelen yetmiş kadar adamın yanındaki iki kadından biriydi. Geride kalmak onun mizacına aykırıydı. Bu nedenle sabah erkenden kalkmış, kırbasını su ile doldurup hiç olmazsa susuzlara su vermek ve yaralıları tedavi etmek amacıyla yola koyulmuştu. Bununla birlikte yanına bir kılıç, bir yay, bir torbada ok almayı ihmal etmemişti. Ordunun geçtiği yolları izleyerek savaş başladıktan kısa bir süre sonra Uhud'un eteklerine ulaşmakta zorluk çekmedi. Vardığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma gibi yakın arkadaşlarından bir grupla birlikte biraz yüksek bir arazide konumlarını almışlardı. Enes'in annesi Ümmü Süleym de aynı şekilde düşünerek su kabını doldurmuş ve Nusaybeden kısa bir süre sonra oraya ulaşmıştı. Safların gerisindeki bu gruba iki yeni kişi daha katıldı. Vaha'nın batısındaki Bedevi kabilelerinden Muzeyneli iki adam kısa bir süre önce Müslüman olmuş ve Mekkelilerin saldırısından habersiz bir şekilde Medine'ye gitmişti. Şehri yarı boş görünce sebebini öğrenmişler ve hemen Uhud'a doğru yola çıkmışlardı. Uhud'a vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i selamladılar ve kılıçlarını çekerek safların arasından ilerlediler. Ebu Dücane radiyallahu anh kırmızı sarığıyla verdiği sözde durmuştu. Zübeyir daha sonraları şöyle itiraf ediyordu. Allah'ın Resulü kılıcı bana değil de Ebu Dücane'ye verince içimden kırılmış kendi kendime şöyle demiştim. Ben onun babasının kız kardeşi Safiye'nin oğluyum ve Kureyşliyim. Ona gidip diğer adamdan önce kılıç istedim fakat o kılıcı bana değil de ona verdi. Allah'a and olsun Ebu Dücane'nin ne yaptığını izleyeceğim ve onu izledim. Zübeyir daha sonra Ebu Dücane'nin her önüne geleni, kendisi bir biçici, kılıcı da bir tırpanmış gibi nasıl kolayca öldürdüğünü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözü nasıl yerine getirdiğini anlattı. Sonunda kendisinin de Allah ve Resulü daha iyi bilir demek zorunda kaldığını söyledi. Görünüşü çok etkileyici ve iri olan Hint hala erkeklerin arasında onları savaşmaya teşvik ediyordu. Bir ara onu erkek sanan Ebu Dücane radıyallahu anhın kılıcından zor kurtuldu. Ebu Dücane'nin kılıcı tam kafasının üstündeyken Hint haykırdı. Onun bir kadın olduğunu anlayan Ebu Dücane de yanındaki erkeğe döndü ve ona vurdu. Bunun üzerine Hint de ordunun gerisinde köleler tarafından korunan kamptaki diğer kadınların yanına döndü. Hint oraya vardığında Habeşli vahşi savaş alanına doğru ilerliyordu. Alandaki diğer adamların aksine vahşi sadece bir adamla ilgileniyor ve onu izliyordu. Hamza radıyallahu anh olağanüstü güçlü görünüşlü, becerikli savaşma tarzı ve üstündeki deve kuşu tüyüyle kendini uzaktan belli ediyordu. Vahşi uzaktan onu fark etti ve mızrak atabileceği uzaklıkta güvenli bir yere doğru ilerledi. Hamza radıyallahu anh Abdüddâr'ın son sancaktarlarından biriyle yüz yüzeydi. Bir kılıç darbesiyle düşmanın zırhından delik açmıştı. Vahşi bu şansı kaçırmamak için acele etti ve mızrağını atacak şekilde hazırladı. Hamza radıyallahu an düşmanını öldürmüş ve birkaç adım atmıştı ki can çekişerek yere yuvarlandı. Vahşi onu hareketsiz kalana dek bekledikten sonra mızrağını çekti ve bütün hızıyla kampa gitti. Kendi kendine şöyle diyordu. Yapmak istediğim şeyi yaptım. Onu sadece özgürlüğüm için öldürdüm. Hamza radıyallahu anhın şehit olması Mekke ordusunun verdiği kayıplarda değişik neden olmadı. Öldürülen yedi sancaktarın kölelerinden bir başka bir habeşli sancağa kendisi aldı fakat bir müddet sonra hemen öldürüldü. Hamza radıyallahu anh'ın deve kuşu tüyü görünmemesine rağmen Ebu Ducane, Zübeyir ve Ensar'la muhacirlerden diğerleri o günün parolası olan emit, emit, öldür, öldür sözlerinin canlı şekilleri gibi düşmana ölüm saçıyorlardı. Onlara karşı kimse duramıyordu. Ali'nin beyaz sorgucu, Ebu Dücane'nin kırmızı sarığı, Zübeyir'in parlak sarı sarığı ve hubabın yeşil sarığı gerilerdeki saflara güç veren zafer bayrakları gibiydi. Ebu Süfyan ortada cesurca dövüşen Hanzala'nın darbesinden zor kurtuldu. Hanzala tam ona vuracakken leisli bir adam Hanzala'yı mızrağıyla yere düşürdü. İkinci bir mızrak darbesiyle de öldürüldü. Mekkeliler kamplarına doğru kaçıştıkça savaş alanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerden uzaklaşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi adamlarının kazandığını anlamasına rağmen savaşın ayrıntılarını göremiyordu. Fakat bir an gözlerini sanki kuşları seyrediyormuş gibi göklere çevirdi. Bir müddet seyrettikten sonra yanındakilere arkadaşınızı mızalayı kastediyordu Melekler yıkıyor dedi. Daha sonraları bir açıklama istercesine bu olayı cemiyatı anlattı. Güle yer arasında bunun aldıkları suyu, gümüş kanı döndü, melekin hanzalayı yıkadıklarını gördüm. Me -i -i meleklerin hanzalayı yıkadıklarını gördüm. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gördüğü rüyayı ve kocasının nasıl savaşa geç kalma korkusuyla her zaman aldığı gusül abdestini almadan yola koyulduğunu anlattı. Müslümanlar düşman saflarının tümünün kırıldığı noktaya kadar ilerlediler. Düşman kampına giden yol açılmıştı. Ganimet almak isteyenler de kampa doğru ilerliyorlardı. Seçilen elli okçu, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin solunda biraz uzaktaydılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle okçular arasında zemin önce alçalıyor... Sonra da onları yerleştirdiği bölgede yükseliyordu. Okçular ilk saflardaki arkadaşlarının ganimet kazanmak için giriştikleri çabayı görebiliyorlardı. Bundan dolayı okçular da savaş alanına gitmek istediler. Liderleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne olursa olsun yerlerinden ayrılmamaları gerektiğine dair emrini hatırlattı. Fakat onlar dinlemediler. ''Savaş bitti ve kafirler kaçtı.'' dediler. Yaklaşık kırk tanesi, Abdullah ve diğer on kişiyi orada bırakarak savaş alanına gittiler. O zamana dek Mekke ordusunun süvarileri hiçbir işe yaramamışlardı. İki ordu ortada öyle kaynaşmışlardı ki, bir atın ilerlemesi hem kendi adamlarını hem de düşman askerlerini tehlikeye sokabilirdi.'' Yukarıdaki Müslüman okçuların önüne kendilerini atmaksızın da onların arkasına geçmeleri mümkün değildi. Fakat Halit o anda karşı tarafta neler olduğunu fark etti ve hemen bütün adamlarını okçuların bulunduğu yere doğru yöneltti. Abdullah ve adamları onları ilk önce oklarıyla durdurmaya çalıştılar. Daha sonra kılıç ve mızraklarıyla ölünceye dek savaştılar. Bu on Müslüman okçudan hiçbiri hayatta kalmadı. Tepenin arkasından dolaşan Halid, adamlarını Müslümanların en yoğun olduğu bölgeye arkadan saldırdı. İkrime de onun gibi yaptı. Mekke ordusunun süvarileri korunmasız mümin saflarına çok kayıp verdirdiler. Ali ve arkadaşları artık yüzlerini yeni düşmana çevirmişlerdi. Kaçan kafirlerden bir kısmı da gelip müminlere arkadan saldırıyordu. Savaş naraları birdenbire değişti ve Kureyşlilerin ey hubal, ey uza sesleri alanı doldurdu. Atlıların saldırısından kurtulan ve geride kalan Müslümanların çoğu korkmuşlar ve sığınma umuduyla dağa doğru kaçmışlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları geri çağırdı. Fakat onlar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sesine karşı sağır, zihinleri de kaçmaktan başka her türlü düşünceye kapalıydı. Müslümanların çoğu savaş alanındaydı. Fakat daha önceki cesaretleri kırılmış ve sayıca düşmandan çok az kalmışlardı. Adım adım Uhud'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve içinde iki kadının da bulunduğu grup düşmanın üstüne arka arkaya ok yağdırıyordu. Savaş aleyhine dönmeye başladığında ilk düşünceleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumak olan birçok Müslüman da yanlarına gelip onlara katılmıştı. Onlara ilk katılanlar arasında muzeyneli iki adam Vehb ve Haris vardı küçük bir düşman grubu sol solların darın darın darın darından dan kendi, kendi kendi kendi kendi gruba karşı kim çıkacak peygamber aleyhisselam ve ve ve pradial ahun hemen ben ey Allahın Resulü dedi ve di ve ve ve ve onları le tuttu ki düşmanlar okan grubun bunun büyük onu düşünerek bir başka grup atlı onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar bu baya karşı kim gidecek dedi ve yine ''Ben ey Allah'ın Resulü'' dedi ve onlarla sanki kendisi bir adam değil de bir orduymış gibi savaştı. Düşman grubu yine geri çekildi. Düşman saflarının arasından bir grup yine onlara doğru yöneldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ''Peki bunlara karşı kim çıkacak?'' dedi. Ve radiyallahu anh ''Ben çıkacağım'' deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam ''O halde kalk'' dedi ve ''Neşeli ol'' ''Çünkü cennet senindir.'' Vehb düşman grubunun içine daldığında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları, onun cesaret ve yiğitliğini gözlemekten kendilerini alamadılar. Ve bir süre silah atmayı durdurdular. Vehb düşmanı yarıp karşı tarafa geçmişti. Geri dönüp tekrar düşman grubunun ortasına daldığında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'ım ona merhamet et.'' dedi. Vehb düşmanlarla her taraftan yaralanıp şehit oluncaya kadar savaştı. Daha sonra onu bulduklarında üzerinde 20 mızrak yarası vardı. Kılıç darbelerinden başka bir tek mızrak darbesi bile onu öldürmeye yetecek kadar derindi. Onun bu şekilde dövüştüğünü görenler onu hiçbir zaman unutmadılar. Hazreti Ömer radiyallahu an sonraki yıllarda şöyle derdi. Ölümler arasında en çok muzeyneli arkadaşımın ölümü gibi ölmek isterdim. Zühreli saatte on yıl sonra hala peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vehbe verdiği cennet müjdesini duyar gibi olduğunu söylerdi. Müslümanlar geriye çekildikçe kalabalık da tepeye doğru yaklaşıyordu. İki tarafın savaş naralarının yanı sıra tek tek savaşçıların kişisel çağrılarını da duymak mümkündü. Ok atarken, kılıç darbesi vururken ve teke tek karşılaşmaya davet ederken iki taraftan da al işte ben falan falanım diye sesler yükseliyordu.